bu maksadın hadsiz yollarından iki yolu ve o iki yolun hadsiz mertebelerinden iki mertebeyi ve o iki mertebenin pek çok hakikatlarından ve pek çok uzun tafsilâtından yalnız iki hakikatı, icmal ve ihtisar ile bu risalede beyan edeceğiz. Birinci hakikat, Bil müşahede gözümüzle görünen ve muhit ve daimî ve muntazam ve dehşetli ve semavî ve arzî olan bütün mevcudatı çeviren,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 bedâhetle yazmak ve yapmak fiillerini ve güzel yazmak ve intizamlı yapmak fiilleri dahi, bedâhetle yazıcı ve dülger namlarını, yazıcı ve dülger ünmanları ise, bedâhetle kitabet ve dülgerlik sanatlarını ve sıfatlarını ve bu sanat ve sıfatlar, bedâhetle herhalde bir zatı istilzam eder ki, mevsuf ve sâni ve müsemma ve fail olsun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 vahiyler ve ilhamlar ile zatı ı Akdes'i tanıttırır, öyle de, kudret sıfatı dahi, mücessem kelimeleri hükmünde olan san'atlı eserleriyle, o zatı ı Akdes'i bildirir ve kainatı baştan başa bir fürkan-ı cismani mahiyetinde gösterip, bir kadir i tavsif ve tarif eder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 La ilahe illa huvel azizul hakim denilmiştir.